Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Bundan önceki ayet-i kerimelerde müşriklerin şirk koşmalarının nasıl bir akıbet ile onları karşı karşıya bırakacağını gördük. Bir de bunların dışında tevbe edip iman edip salih amel işleyenler olursa yani bu müşriklerden Allahü u Teala da onların Kurtuluşa erenlerden olacağının ümit edileceğini, ümit edilebileceğini söyledi. Şimdi bütün müşriklerin tövbe etmediği malum. Aralarından bir kısmının tövbe ettiği bilinen bir husus, görülen bir husus, vaka böyle. Peki bunun hakiki hikmeti ne olabilir acaba? Tamam şirk koştular ama birileri aralarından tövbe ediyor. Niye A tövbe etti de B etmedi? Bunun bir sebebi olmalı. Evvela Cenab-ı Allah şimdi göreceğimiz ayet-i kerimede bunun sebebinin kendi iradesi ve tercihinin ilk sebebinin, asıl sebebinin bu olduğunu belirtiyor. Ancak burada hatırlamamız gereken bir şey var. allah Teala, haşa, bu kainatta gelişigüzel bir şey var mı? Her şey düzenli yerli yerinde, ilmine, hikmetine ve tedbirine binaen yaratılmış değil mi? Boş bir şey var mı? Yok. Ne diyoruz Ali İmran suresinde dua ettiğimiz zaman? Subhaneke Rabbena me ma heze batile Subhaneke fekina fakina var. Rabbimiz sen bu gördüklerimizden hiçbir şeyi batıl, boş yere yaratmadın. Sen boş bir iş yapmaktan münezzehsin. Sübhanek. Seni tenzih ediyoruz. Artık bizi cehennem azabından koru. Kainatta hikmetsiz dahi hikmetsiz bir zerre dahi yaratılmamışken hiçbir şey hikmetsiz bir yere kondurulmamışken müşrikler arasından tövbe edenler mi hikmetsiz tövbe edecek? Yani dolayısıyla Cenab-ı Allah ben bunları seçiyorum. Ne için? Tövbe etmeleri için. Bir sebebi var o seçmesinin. Bir sebebi var. Cenab-ı Allah niçin? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a nübüvvet verdi de Velid bin Mughire'ye nübüvvet vermedi. Ebu Cehil'e vermedi. Bunun bir sebebi var. Bir sebebi var. Resulullah Aleyhissatüselam'ın amcalarının hepsi iman etmedi. Niye Hamza radıyallahu anı iman etti, Abbas iman etti de diğerleri iman etmedi? Allah diledi. Elbette öyle diledi. Fakat burada unutmamak gereken, unutmamamız gereken bir husus var. Allah Hikmetsiz sebepsiz gerekçesiz bir şey yapmaz ve dilemez. İşte bu ayet-i kerimeyi okuyacağımız 68. ayet-i kerimeyi daha doğru anlayabilmek için kısaca bu izahı yaptık. Şimdi ayet-i kerimeyi okuyalım. Ve rabbuka yahluqu ma yasha'u ve yahtar. Rabbi dilediğini yaratır ve dilediğini Seçer. ma kana lehumul hiyyara. Ben bunu iyi görüyorum. Demeyi onlara bırakmadı. Onlar istedikleri gibi tasarrufta bulunacaklar. Hayır. O zaman Allahü Teala'nın uluhiyeti nerede kalacak? Rububiyeti nerede kalacak? Onlar istediklerini yapacak. Bu böyle olsun, bu böyle olsun. Ehum yaksibune rahmete diye diyor Cenab-ı Allah. Rabbinin rahmetini onlar mı pay edecekler? Bu iş onlara bırakılmamıştır diyor. Yani Cenab-ı Allah diyor ki, ben dilediğimi yaratırım. Dilediğimi yaratırım. Dilediğimi de tercih ederim. Fakat başka buyruklardan, Kur'an-ı Kerim'in genelinden anlıyoruz ki, Cenab-ı Allah hikmetsiz, sebepsiz, gerekçesiz, Hiçbir şey yapmaz. Hiçbir şey yapmaz. Aksi takdirde alim olmaz, hakim olmaz. Alim ve hakim olmayan gelişi güzel iş yapar. Ama o alimdir, her şeyi bilendir ve hakimdir. Her şeyi hikmetiyle gerçekleştirendir. Kaderi hikmetlerle doludur, şeriatı hikmetlerle doludur. Halkı yani yaratması hikmetlerle doludur. Hikmetsiz hiçbir şey yok. Dolayısıyla Cenab-ı Allah o müşrikler taifesi arasından birilerine imanı nasip etmişse bunun bir değil bir çok sebebi vardır. Biz bilsek de vardır, bilmesek de vardır. Cenab-ı Allah kureşliler arasından hatta o zamanki bütün beşeriyet arasından eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a nübüvvet vermişse, bunun özel bir sebebi vardır. Cenab-ı Allah İsrail arasından, Musa Aleyhisselam'a nübüvvet vermişse, risalet vermişse, bunun bir sebebi vardır. Hikmeti vardır. Gereksiz hiçbir şey yoktur. Ama burada Cenab-ı Allah, bunu özellikle şunun için söylüyor. Kimse, benim yaratmama, ve benim tercihime karışamaz. Karışmasın. Hakkınız yok. Niçin? Çünkü yaratan benim. Diyor. Yaratan ben olduğuma göre seçim yapmak da bana seçim yapmak hakkı da bana aittir. Çocuğunuzu terbiye ediyorsunuz. Alakası olmayan birisi geldi size müdahale etti. Hatta size değil doğrudan çocuğunuza müdahale etti sizin vermek istediğiniz eğitimi sıfırlayarak hiçe sayarak kendisi karşıtı. Sana ne oluyor demez misiniz? Sana ne oluyor kardeşim? Bu benim çocuğum. Ben sana gelip gel bana yardımcı ol dedim mi? Senden fikir sordum mu? Yok. Hem de razı olmadığınız bir şey yapıyor. Buna müsaade eder misiniz? Etmezsiniz. Peki bu Kul olarak, insan olarak, yaratılmış olarak kendimize yediremediğimiz bir şeyi haşa Allah için nasıl düşünebiliriz? Böyle bir şey olur mu? Ha, i̇şte Cenab-ı Allah bize evvela kafanıza ifade yerindeyse, ey müşrikler şunu yazın diyor. Rabbin dilediğini yaratır ve dilediğini tercih eder. Ha. Dilediğini yaratır, dilediğini tercih eder. Hikmeti, ilmi mahfustur. Yani ilmine ve hikmetine göre yaratır ve tercih eder. Ma kâne lehumul hiyyara. Seçim ve tercih onlara ait değildir. Onlara bırakılmamıştır. Ne demişler demişlerdi Mekkeli müşrikler? Yahu alay ediyorlardı haşa. Hey Muhammed senin Rabbin senden başka Resul gönderecek kimse bulamadı mı da seni gönderdi? Bizim gibi varlıklılar vardı, zenginler, çoluk çocuk sahibi bol, serveti bol vesaire dururken niye seni gönderdi? Ha, i̇şte burada Cenab-ı Allah onlara soruyor. Size mi kaldı? Böyle bir tercih sizin hakkınız değil ki. Sizin bu konuda söz söylemeye hakkınız yok ki. Bu size kalmış değildir. Onun için Cenab-ı Allah diyor Ve Rabbuke yehluku ma yeşe'u ve yehtar Rabbindir. Dilediğini yaratan ve dilediğini seçen. Seçim ve tercihte bulunmak onlara bırakılmamıştır. Onlara bırakılmamıştır. Yani Cenab-ı Allah burada hem iman etmiyorlar hem de Allah'ın iradesine seçim ve tercihine, yani istifasına Mustafa seçilen demek, seçmek, istifa da seçmek demek. İstifasına müdahil oluyorlar. Ne hakla? Ha, mümin olsaydılar zaten böyle bir itirazları olmazdı. Müminin haşa Allahü Teala'nın takdirine, iradesine. Teslimiyetten başka yapacak bir şey var mı? Onun yapacağı, göstereceği tek bir tutum vardır. Allah'ın hükmüne teslim olmak, kaderine razı olmak. Güzelse, zaten mükafattır, güzeldir. Zorsa, sıkıntılıysa, rızası neticesinde mükafatını alacaktır. Ecrini alacaktır. Onun için mümin, bir musibet karşısında maazallah zaman zaman işittiğimiz gibi niye ben niye biz? Diyemez. Çünkü biz ne deriz peki? İnna lillah ve inna ileyhi raciun deriz. Bir musibetle karşılaştığımız zaman inna lillah ve inna ileyhi raciun deriz. Biz Allah'a aidiz, Allah'a dönenleriz, Allah'a döneceğiz. Hayırlı bir şeyle karşılaştığımız zaman şükrederiz, hamd ederiz. Bu, budur. Dolayısıyla, bizim kadere karşı tutumumuz, insanın kadere karşı tutumu, olması gereken tutumu, teslimiyettir. Dilediğini Resul göndermesi de onun kaderidir. Bize ne? Bize düşen, o Resule karşı, nasıl bir tavır göstereceğimizdir ve bu da ona iman etmektir. Onun getirdiği hükümlere teslim olmaktır. Gereklerini yerine getirmektir. Subhanallah ve teala amma müşrikun. O yüce Allah onların ortak koşmalarından münezzeh ve pek yücedir. Niçin? Çünkü ortak koşulan varlıklar Alabildiğine seviyesiz ve düşük mahluklardır. Kimi Allah'a ortak koşuyorlardı? Putları, heykelleri, hayvanları, cansızları, en ileri ortak koştukları diyelim ki insan, firavunu. Helak oldu, kendisini kurtaramadı. Değil mi? Yok. O halde Cenab-ı Allah onların ortak koşmalarından münezzeh olduğu gibi onların iradesine kendi iradesine müdahil olmalarına da müsaade etmemiştir. Burada el-hiyara kelimesi dolayısıyla hiyara seçim, ihtiyar demek. Tercih demek. İstihare de istihare de hayırlı olanı talep etmek demek. Hayırlı olanı Allah bildiği için Özellikle aleyhissalatü yapmakta efendimiz tercih yapmakta zorlandığımız hususlarda bize ne yapmıştır? İstihare yapmayı tavsiye etmiştir. Onun için ashab-ı kiram diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam bize Kur'an'dan bir sureyi öğretir gibi istihare yapmayı öğretir diyor. İstihare duası e, bir duadır. İstihare için özel olarak namaz yoktur. Halk arasında yerine kadar iki rekat namaz vesaire. Uyuyacaksın, siyah göreceksin, beyaz göreceksin, yeşil göreceksin, kırmızı göreceksin. Bu, bu da yok. Bu da yok. İstiharenin duası var. Duasını yaptıktan sonra kalbini kendin değil kalbini bir, bir tarafa meylettirmeden Allah-u Teala'nın senin kalbine bir tarafı, bir tarafı e, işaret etmesine bakacaksın. Bir bakacaksın ki, a, olursa olur. Kalbin o tarafa doğru meyletmiş. Ama kendini bir şeye şartlandırmadan, bunun için ev istihare yapacağımız vakit, gerçekten hiçbir tercihimizin Ağır basan bir kanaatimizin olmaması gerekiyor. Ve duayı e, dikkatle e, tercüme etmeye çalışalım. Dikkatle dinleyelim. Bakın ifade yerindeyse teslimiyet, Allahü Teala'nın her şeyi bildiği, Allahü Teala'nın her şeye kadir olduğu, bizim ise bilgimizin de eksik, kudretimizin de eksik ve sınırlı ona teslim olmaktan başka bir çaremizin olmadığını gösteriyor. İstihare, duası ve istiharenin kendisi aynı zamanda bir ubudiyetin, Allah'a kulluğun bir göstergesidir. Diyor ki, aferin namaz dedim galiba yok, namaz var, iki rekat var. Diyor ki farzdan başka, aleyhissalatü vesselam, estağfirullah, farzdan başka, farzdan ayrı, iki rekat namaz kılsın diyor aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte. Ondan sonra şu duayı yapsın. Allahümme inni estekhiruke <gülüyor> bi'ilmike. Allah'ım ben senin ilminle, senden hayırlısını istiyorum. Çünkü sen her şeyi biliyorsun, neyin daha hayırlı olduğunu da biliyorsun. Senden hayırlısını biliyorsun. Ve estaqdiruke bi kudretike Senin kudretinle de bana benim için hayırlı olacak olan işi yapabileceğim gücü ver. Estaqdiruke bi kudretike Senin kudretinle beni muktedil kıl. Neye? Bana hayırlı olduğunu göstereceğin işi yapmaya. Ve es'eluke min fadlikel azim ben senin pek büyük lütfundan senden diliyorum. Fe inneke takdiru ve ve ve Çünkü sen muktedirsin, ben muktedir değilim. Senin gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Ve ente alamel Üstelik sen gaypleri çok çok iyi bilensin. Ben bilmiyorum. Dolayısıyla burada ne yapıyoruz? Allah'ın önünde acizliğimizi, Allah'a muhtaç oluşumuzu, iki iş arasında hangisinin daha iyi olduğunu tercih edemediğimizi ona arz ediyoruz. Ya Rabbi sen bize doğruyu göster diyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Allah'ım in kun ta'lemu fi dini ve maashi emri. Allah'ım eğer sen bu işin benim dinimde, maalesetimde ve neticede, akıbette benim için hayırlı olacağını biliyorsan Yahutta evkale fi acili emri ve acili dünyada da ahirette de işimin erken olanında da sonra olacak olanında da hayırlı olduğunu biliyorsan Fagdurhulih ve essirulih onu bana mukadder kıl yani benim, benim beni onu yapabilecek kudrete sahip kıl ve bana kolaylaştır. Summe barikli fihi. Sonra da o işi benim için bereketli kıl, mübarek kıl. Allah'ım, eğer sen bilseydin ki bu أمر şerr'ün li, dinim ve dünyamda, maaşım ve akibeti Eğer ey Allah'ım, eğer sen bu işin dinimde, dünyamda, maishetimde ve işimin sonunda, akibette benim için kötü olduğunu ya da dünya ve ahiretimde kötü olduğunu, şerli olduğunu biliyorsan fasrifu anni ve sırifni anhu. Onu da benden uzak tut. Beni de ondan uzaklaştır. Vakdur <gülüyor> lil hayra <gülüyor> haythu Kader hayır neredeyse onu benim için takdir et. Neredeyse kader e, hayır onu bana takdir et. raddini bi sonra bi sonra da senin kaderine beni razı kıl. Kadere razı olmak kadar insanın hayatı güzelleştiren hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Kadere razı olmamanın neticesinde eğer iyi ise iyi ise mesela sen hakkında takdir edilen yetersiz görür. Kötüyse Zor anadan çıkarsın. Kadere rıza yoksa. Ama kadere razıysa iyi ise hamd edersin. Olumsuzsa, zorsa, katlanılamıyorsa, tahammül edilemiyorsa Allahü Teala sana sabır verir. Tahammül verir. O sabır ve tahammül neticesinde sana ecir gelir. Sıkıntılar senin için nimete dönüşür kadere kadere rıza kadar hayata insanın hayatından zevk almasına, lezzet almasına veya kederlerinin azalmasına yardımcı olacak hiçbir şey yoktur. Onun için kadere iman gerçekten iman esaslarının en önemlileridir. Ey aga benim söyleyeyim bazıları çıkmış yok kader iman falan imanın şartı değildir. Ne demek yani? Ne demek? İmanın şartı istersen birdirdi. Kadere iman ona dahil mi? Değil. Kitaplara iman. Kitap bana her şeyin kaderle yaratılmış olduğunu söylüyor mu? Söylüyor. Hani kitabın bir harfini reddetmek küfürdü? Böyle şey olur mu? Onun için e, bu konuda bazen kelime oyunlarını, yok Kur'an-ı Kerim'de kadere iman zikredilmiyor. Nasıl zikredilmiyor? Nereden neye dayanarak zikredilmiyor diyorsun? Efendim iman esasları arasında sadece Amentü'de geçiyor, daha doğrusu Cibril hadisinde geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de mesela ey iman edenler şuna iman edin, buna iman edin deniliyor ama kadere iman edin denilmiyor. Doğrudan doğruya kadere iman edin kelimesiyle birlikte doğru zikredilmiyor olabilir. Fat kitaba iman edin diyor mu? Diyor. Kitapta da biz her şeyi kaderle yarattık. Diyor mu? Diyor. Bu da kitaba imanın bir bölümü müdür? Evet, tamam. Bunda anlaşıyorsak sen ister 5 de, ister 3 de, ister 2 de, benim için çok önemli değildir. Ama sakın kader iman esasları arasında değildir derken, derken sadece müstakil olarak iman esası olarak zikredilmemiştir. Maksadıyla söyle ve orada dur. Daha ileriye gidersen kader yoktur. Efendim ben söyleyeyim, Allahü Teala kainatı yaratmadan bu kaderatı takdir etmemiştir bilmem ne etmemiştir ne olacağını bilmiyor Cenab-ı Allah falan maazallah oralara kadar gelirse işin rengi değişir işin rengi değişir bunlar önemli şeylerdir bu kader müstakil bir iman esası olarak Kur'an-ı Kerim'de zikredilmemiştir diyorsa bir kimse burada kalıyorsa maksadı bundan ibaretse problem yok Problem yok. Fakat bundan maksadı Cenab-ı Allah'ın kainatı yaratmadan önce kainatın mukadderatını bütün ayrıntılarıyla tespit etmiş, kaydetmiş, şunu bunu vesaire kaderin müstemilatına giren diğer bütün hususları inkar etmekse maazallah, o zaman dediğim gibi işin rengi değişir buna dikkat edelim. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنْنُوا سُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ Rabbin kalplerinin gizlediklerini de açığa vurdukları şeyleri de bilir. Neyi gizlerlerse, göğüsleri kalpleri neyi gizler ve neyi açığa vurursa ne yapar? Bilir. <gülüyor> Kalplerin gizledikleri, Gizlidir değil mi? Ha, bir de bizim bir kaderi anlamaktaki bir sıkıntımız veya e, Cenab-ı Allah'ın ilmini anlamaktaki bir sıkıntımız şuradan başlıyor. Her konuda aslında. Allahü Teala'yı biz yaratılmışlara benzetiyoruz farkında olmadan. Ben, benim için zaman mefhumu var ya, biz insanlar için zaman mefhumu var ya, bunu da Allah için geçerli kabul ettiğimiz zaman iş karışır. Zaman mahluktur. Biz de mahlukuz ve zaman bizim için de ucubayhtır. Ve hatta zaman görecelidir. Değil mi? Dünyanın senesi 365 gündür. Başka bir gezegenin senesi çok daha farklıdır. Daha kısadır, daha uzundur. Çünkü... Kendi etrafındaki dönüşü belki 24 saatte değildir bir gezegenin. Daha fazladır. Daha da az da olabilir. Güneş etrafındaki dönüşü bir yıl olacak ya, bizim yüzlerce yılımız kadar güneş etrafındaki dönüşünü tamamlayanlar var. Ne olacak? Zaman göreceli oldu. İster istemez böyledir. Ama zamanı yaratan Allahü Teala'dır. Dolayısıyla onun için geçmiş gelecek diye bir şey mevzubayız değildir. Cenab-ı Allah'ın benim şu anda kalbimden geçeni bilmesiyle efendim, vefat edene kadar, ölüm mukadder olacağı vakte kadar kalbimden geçecekleri ve daha önce geçmişleri bilmesi arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü onun için zaman mevzu bahis değildir. Onu da zamanla sınırlarsak haşa Allah'ı halk ettiği zamanın mahkumu yaparız. Halk ettiği, kendisinin halk ettiği zamanın mahkumu yaparız nasıl öyle bir şey akla da aykırı, dine de aykırı, mantığa da aykırı, hiçbir kimsenin kabul edebileceği bir şey değil he siz bir benim gözü, kalbimdekini bilebilir misiniz? değil, ben de sizin kalbinizdeki bilebilir miyim? değil, bilemem ama allah Teala benim kalbimdekini de bilir, sizin kalbinizdekini bilir, dolayısıyla gelecekte olacakları da bilir, çünkü onun için zaman kaydı yok, zaman, mekan ve bu gibi bizim için bilgiyi müşahadeyi hissiyatı sınırlandıran hiçbir şey, haşa Cenab-ı Allah için mezubaiz değildir. Nasıl ki, görmemizin, Allahü Teala'nın görmesiyle alakası yoksa, farklı şeyler bunlar, ilmin de mahiyeti budur. Onun ilmiyle bizim ilmimiz haşa kıyas kabul etmez. Tıpkı onun tercihiyle bizim tercihimizin aynı olmayacağı gibi. Kalplerimizin gizlediklerini ve açıkladıklarını bilir. İşte onun için arkasından şu geliyor. Tevhid geliyor. Bütün bunlar tevhidin ifade ise vazgeçilmezleridir. Esaslarıdır. Ve huvallahu la ilahe illahu. Siz ortak koşuyorsunuz. Efendim söyleyeyim onlar adına tercihlerde bulunuyorsunuz. Onlar adına hükümler koyuyorsunuz. Değil mi? Ne yapıyordu cahiliye arapları? İşte arka arkaya şu şekilde doğum yapan devenin hükmü budur. Şu devenin hükmü budur, bu devenin hükmü budur. Şeriat koyuyorlardı. Şeriat koyuyorlardı. Allah'ın helal kıldıklarını haram haram kıldıklarını helal yapıyorlardı. Bu davarların karnındaki erkeklerimize hara, helaldir, kadınlarımıza haramdır gibi hükümler koyuyorlardı. Siz bilmiyorsunuz ki, sizin uluhiyetten payınız yok ki hüküm koyasınız. Yaratan kimse, ilah olan da odur. Allah her şeyin yaratıcısı olduğuna göre her şeyin ilahı da odur. Tek yaratan olduğuna göre ondan başka ilah yoktur. La ilahe illahü. Ve o la ilahe illah. O Allah'tır, kendisinden başka ilah yoktur. Lehül hamdül fil ulâ ve'l âhirah. Lehül hamdül fil ulâ ve'l âhirah. İlkinde de sonunda da hüküm yalnız onundur. Hani Rum suresinde diyor ya aynen o mana. Lillahi'l emru min kablu ve min ba'd. Bu galibiyetin öncesinde de emir Allah'ındır. Bundan sonra da emir Allah'ındır. Zamanın ve hadiselerin o emrin ona ait olmasını etkileyen bir tarafı yoktur. Ve lehul hukmu ve ileyhi turca'un. Hüküm yalnız onundur ve sadece ona döndürüleceksiniz. O zaman da hüküm aranızda hükmedecek. Kim haklı? Kim haksız? Kim cenneti hak etti? Kim <gülüyor> cehennemde azabı hak etti? Kim bir süreliğine kalacak? Kim ebedi olarak ve cehenneme hiç uğramadan gidecek? Bunların hepsini o bilir ve hükmünü ona göre verecektir. Dönüş yalnız ona olacaktır. Allah Cenab-ı Allah'ın hakimiyeti insanın eşyaya etkimiz olabiliyor. Bakın taşı toprağı etkilemişiz, şu binayı yapmışız. Değil mi? Tahtayı vesaire etkilemişiz, şu binayı yapmışız. Demiri etkilemişiz, şu gördüğümüz ya görmediğimiz çeşitli aletleri yapmışız. Fakat insanın etki etmediği hiç etkisinin mevzubahis olmadığı bir mahluk vardır ki o da nedir? Zamandır. İnsanı en aciz bırakan zaman olduğu için Allah'a iman etmeyenler biz ölürüz, diriliriz ve bizi ancak zaman helak eder demişlerdir. Kendilerinde öyle güç görüyorlar ki zamanın dışında her şeye Adeta güçlerin olduğunu iddia edecek kadar ileri gidiyorlar. İşte bu ayet-i kerime de zamanla münkirlere, inkar edicilere okuyacağımız ayet-i kerime. Meydan okuyor. Meydan okuyor. Çok çarpıcı bir ayet-i kerime. Kul, E ince in ce'alallahu aleykumulleyle sermeden ila yevmil kıyâme. Men ilahun gayrul lahi yatiikum bi diya' söyleyin bana Ne dersiniz acaba Eğer Allah geceyi üzerinize kıyamete kadar ebedi kılarsa Kıyamete kadar ebediyen gece yaparsa Allah'tan başka size azıcık da olsa bir aydınlık kim getirebilir? Kim getirebilir? Şu uzayan gecelerimizi kısaltabiliyor muyuz biz? Yahu kardeşim kışın baya baya uzun şu geceler biraz kısaltalım. Ekvator gibi yapalım. Orada ne güzel günler yarın. Kutuplar gibi yapalım veyahut da. Daha uzatalım, daha kısaltalım. Bütün beşeriyet. Yalnız şimdiki mevcutlar değil. Geçmişimizle, geleceğimizle bir araya gelsek, zamanı bir milim oynatmaya kalkışsak gücümüz yetmez. Yetmez. İşte Cenab-ı Allah bununla bize, münkirlere, inkar edicilere, müşriklere, Meydan okuyor. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Ve ey Muhammed'in ümmeti aleyhissalatü vesselam. Söyleyin diyor bütün insanlığa, münkirlere, inkar edicilere, kafirlere. Allah kıyamet günü ne kadar geceyi, üzerinizdeki geceyi ebedi kılarsa, size... Azıcık da olsa bir aydınlık kim getirebilecektir? Efe la tesma'un. Neden işitmiyorsunuz? Neden işitmiyorsunuz? Bu hakikatin bile tek başına size vahye kulak vermeniz gerektiğini anlattığını görüyorsunuz. Madem ki siz bu zamanda bir tasarrufta bulunamıyorsunuz zaman üzerinde. Onu değiştiremiyorsunuz, uzatıp kısaltamıyorsunuz, bir etkiniz olmuyor. O halde o zamanı da halkeden o yüce halıkın kudretini bilin, farkına varın, size seçerek gönderdiği Resulüne tabi ol, ona boyun eğin kulak verin diyor. Yine devam ediyorum. Bu sefer Akseni. Kul eraeytum in ja'alallahu aleikumun neharasermadan ila yevmil kıyame. Men ilahun gayrul lahi atiikum bileylin teskunun fihi efela tubsirun. Peki ne dersiniz? Allah gündüzü üzerinize kıyamete kadar ebedileştirirse. Kıyamete kadar gündüz olsa İçinde sükun bulacağınız bir geceyi size kim getirecek? Dinleneceğiniz, duygularınızın da, bedeninizin de, ruhunuzun da dinleneceği bir gece kim yaratacak? Bu budur. Belki de hayatta en çok zorlananlar arasında vardiyalı çalışanlar gelir. Çünkü belli bir süre gece, gündüz, gecesi gündüzü birbirine karışır. Gündüzün uyumak ister uyuyamaz. Geceleyin uyumak istese görevdedir, vazifededir. Demek ki gece ve gündüzü o vakitleriyle yaşamak lazım. Geceyi gece gibi, gündüzü de gündüz gibi yaşamasını bilmek lazım. Yoksa gündüzü geceye, geceyi gündüze çevirirsek vücudumuz da rahat etmez, dinlenmez, hatta birçok psikolojik rahatsızlıkları da beraberinde getirir. Efaletul <gülüyor> sirun hala bu hakikati ve bu hakikatin anlattığı diğer hakikatleri görmüyor musunuz diyor. Lehul hukmu ve ileyhi turcaun dedi ya kastettiği en büyük hakikatlerden birisi bu. Allah'tan başka ilah olmadığı, kastettiği en büyük hakikatlerden biri bu. Hüküm onun ve ona döndürüleceksiniz. O halde hakikati ona göre görün, ona göre hareket edin. Devam ediyor. Ve min rahmetihi ce'ale lekum leyle ve nehara liteskunu fihi ve min fadlihi ve leallekum teşkurun onun rahmetinin bir göstergesi bir tecellisi olarak size içinde sükun bulmanız ve lutfundan aramanız için geceyi ve gündüzü yaratmış olandır ve leallekum teşkurun ve bir de şükretmeniz için şimdi ayet-i kerimede Gece ve gündüz önce zikredildi, ondan sonra içinde sükun bulmak ve lütfundan aramaktan bahsedildi. Sükun nerededir? Hangi zamanda? Gece. Lütfundan aramak, iş, ticaret, güç vesaire yapıyoruz. O ne zamandır? Gündüz. Cenab-ı Allah mesela o geceyi içinde sükun bulacağınız. Gündüzü de lütfundan arayacağınız bir zaman olarak yarattı şeklinde sıralamamış ayeti i kerimeyi. Ya nasıl? Önce diyor ki geceyi ve gündüzü yarattığı, sonra bunların niçin yarattığını bahs yarattığından bahsediyor. İçinde sükun bulmanız ve lütfundan aramanız için. Buna edebiyatta leffü neşir denilir. Lef-ü lef şu, buradaki gibi kısacası. Geceyi zikretti, gündüzü zikretti ayet-i kerime. Ondan sonra geceleyin yapılan işi zikretti, gündüzün yapılan işi zikretti. Gece ve gündüz aynı sıradadır. Arkasından geceleyin yapılan iş önce geldi gece gibi, arkasından gündüzün yapılan iş aynı şekilde gündüzün sırasında geldi arka arkaya. Bu şekildeki lef-ü lef neşirlere, lef deniliyor edebiyat. Sıralı. Bir de müşevveş vardır. Eğer ayet-i kerime geceden gecenin liteskunu fihi yerine litemtehu min fadlihi demiş olsaydı, evvelen ondan sonra liteskunu fihi içinde sükun bulmanız için de onun yerinde olsaydı bu sefer şaşırtmalı rafu müşevveş olurdu. Bunların hepsi bu İki bu sanatların yani belagat gereği olan bu sanatlar Kur'an-ı Kerim'de kullanılmıştır. Şu anda bunlardan birisiyle karşılaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in tabi edebi mucizeleri, anlatımı, güzellikleri sayılamayacak kadar çoktur. Bu konuda çok da eser yazılmıştır. Şimdilik bu kadarından bahsetmiş olacağız. İşte diyor ki yani az önceki iki ayet-i kerimede niçin böyle olmadığını hemen Açıklıyor, siz acizsiniz. Sizin gücünüz yetmez. Benim rahmetime muhtaçsınız. Benim rahmetim olmazsa, sizin hayatınızın sükunu, kararı, huzuru olmaz. İşte, sükun ve huzurunuzun, birinci şartı olan gece ve gündüzü, yaratmak gerekiyor ve, rahmetimle ben size bunları yarattım. O ayet-i kerime, Az önceki iki ayet-i kerimenin adeta niçin ebediyete kadar gece olmadığını, niçin ebediyete kadar gündüz olmadığını ne yapmış oluyor? Bize izah etmiş oluyor. Diyor ki, onun rahmetinin bir tecellisidir. Min rahmeti, min azlık bildiriyor. Onun rahmetinin bir parçası, hepsi değil ha. He. Onun rahmetinin bir parçası da sizin için geceyi ve gündüzü, ayet-i kerimenin sırasına göre tercüme ediyorum geceyi ve gündüzü birisinin içinde sükun bulmanız diğerinde onun lütfundan aramanız için ve ayrıca şükredersiniz diye yaratmış olandır demek ki bir şu dünya hayatında rahat edelim diye Allah geceyi ve gündüzü yarattı bu onun rahmetidir hayatımızı devam ettirelim o hayatımızı gündüz boyunca harcadığımız yorgun yaptığımız yorgunlukları, ha yorgunlukları geceleyin dinlenerek. Biz biliyorsunuz yalnızca bedenen çalıştığımız için yorulmuyoruz. Günlük hadiseler bizi sinirsel olarak, ruhsal olarak da yoruyor. Ama Cenab-ı Allah uykuyu öyle büyük bir ilaç yapmıştır ki bedenimiz de dinleniyor, ruhumuz, zihnimiz de zindelşiyor. Ve bu geceleyin gerçekleşiyor. uykuda gerçekleşiyor. Bu ya böyle. O halde onun lütfundan da arayacağız. Dinlenmenin kıymetini de bileceğiz. Yani kısacası Allahü Teala'nın bize gece ve gündüzü birlikte arka arkaya biri diğerini kovalayan şekilde yaratmış olmasının ne kadar bir nimet, büyük bir nimet. Onun rahmetinin bizim üzerimizdeki bir tecellisi olduğunu bilelim ki belki şükredersiniz. Şükredenler var azdır. Şükredenler de zaten hiçbir nimetin karşılığını şükrederek geçiremeyiz. Ki. Biz sadece şükretmekle Allahü Teala'ya inkarcılık etmediğini etmediğimizi, ona karşı çıkmadığımızı ifade etmiş oluyoruz. Yoksa onun nimetlerine bedel olacak, denk olacak, bir şükür ortaya koymak hiçbirimiz için mümkün değil. Allah'ın nimetleri pek çok. Cenab-ı Rabbül Alemin bizleri şükredenlerden eylesin, nimetlerinin kıymetini bilenlerden eylesin, nimetlerinden hakkıyla yerinde istifade eden, nimetlerini ona karşı gelmek için değil, ona itaat uğrunda Azık ve malzeme olarak kullananlar ne Devam ederiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah yine müşriklerin kıyametteki hallerinden bir hallerine temas ediyor. Diyor ki 74. ayet-i kerime Estaizu billah وَيَوْمَ يُنَاد۪يهِمْ فَيَقُولُوا اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذ۪ينَ kuntum, تَزْعُمُونَ Sizin Allah'a ortak olduklarını iddia ettiğiniz bana koştuğunuz ortaklarınız nerede? Hani dünyada Onlara benimle veya benden ayrı ibadet ediyordunuz. Bana ya ortak koşuyordunuz veya beni büs bütün hatırlamıyor unutuyordunuz. İkisi de fark etmez. Çünkü Cenab-ı Allah sadece kendisine ibadet yapılırsa halis ibadeti kabul eder. Ortak koşularak ...yapılan ibadet, ibadet değildir. İbadet değildir. Hani matematikte sıfır için yutan eleman diyorlar değil mi? Ha, şirk böyle bir şeydir. Yutuyor. Hükümsüz bırakıyor yani. Faraza. Ya Allah'tan aslında bir ilah yok. Başka yaratıcı yok. Fakat şu işlerde, şu işlerde biz Allah'ın şeriatını değil kendi koyduğumuz kanunları veya ortaklarımızın veya filan keslerin koydukları kanunları alternatif görüyoruz. Allah'ın şeriatının zamanı geçti gibi iddialar şirk ihtiva eden iddialar. İşte Cenab-ı Allah bunları kıyamet gününde sorgulayacak. Onları kendi yalanlarıyla ve iftiralarıyla baş başa bırakacak. Onlara soracak. Nerede dünyadayken bana koştuğunuz ortaklar? Burada ait kelime kerime tez'umun diyor. Kökü zeamedir. Zame gerçekle alakası olmayan iddialar için kullanılır. Yani yalan iddialar için kullanılır. Bu kelimenin manası bu. Gerçekle alakası olmayan iddia dolayısıyla sizin zulmettiğiniz öyle varsaydığınız ve ileri sürdüğünüz, gerçekle alakası olmayan iddia ettiğiniz o benim ilahlarım Nerede? Yani siz dünyadayken Diyordunuz ki bunlar bizi Allah'a yakınlaştıracak Diyordunuz ki bunların Allah'ın azabına karşı bize faydası olacak Diyordunuz ki bunların Cennete girmemize katkıları olacak Bütün bunlar şirk iddialardır Buyurun çağırın diyecek Dünyadayken onlar hakkındaki kanaatlerinizi gerçekleştirsinler bakayım. Diyordunuz ki bunlar sizi bana yakınlaştıracak. İşte uzaklaştırdılar. Hadi yakınlıklarını göstersinler bakayım. Gelsinler de sizi bana yakınlaştırsınlar. Diyordunuz ki bunlar sizi cehennemden kurtaracak. Haydi kurtarsınlar. Diyordunuz ki ve umuyordunuz ki Bunlar sizi cennete yakınlaştıracak, cennete koyacak. Haydi koysunlar. Kısacası, Cenab-ı Allah onlara, sizin asılsız iddialarınız vardı. Haydi o ortak koştuğunuz varlıklar hakkındaki asılsız iddialarınızı ispatlamaları için, onları çağırın bakayım. Sizin için ispatlansın diye, gelsinler sizin dediğinizi yerine getirsinler. Yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Nasıl ki dünyada iken geceyi gündüzü değiştiremiyor idilerse de burada da sizin istediğinizi yerine getiremeyecekleri ortaya çıkacak. Ve nezane min kulli Ve biz her bir ümmet arasından bir şahit çıkardık. Bir tanık çıkardık. Yani her bir ümmete biz bir peygamber gönderdik. O peygamber, o ümmetin hakkında şahitlik gelecek. Peygamberlerin ümmetleri ikiye ayrılır. Ümmet aslında birdir. Fakat bu ümmet bir süre sonra ne oluyor? Ayrılıyor. Nasıl ayrılıyor? Kimisi, hepsi önce davet ümmetidir. Yani peygamberler herkese eşit şartlarda ne yapıyorlar? Davette bulunuyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Cehil'e de davette bulundu. Ebu Bekir'e de davette bulundu. Radiyallahu aleyhi ve Birisi davetini kabul etti, icabet etti. Öbürü davetini kabul etmedi reddetti ha. Ebu Bekir ve Ebubekir'in yolundan gidenler radıyallahu anh icabet eden ümmettir yani daveti kabul eden ümmettir Ebu Cehil ve benzerleri sadece daveti duyan, davet edilen fakat davete olumlu tepki vermeyen dalaleti tercih eden ümmettir. Onun için bu kelime, ümmet kelimesi bazen sırf Muhammed Aleyhisselatü veya peygamberin davetini kabul edenler hakkında kullanılır. Bazen de edenlerle etmeyenler hakkında yani davet ümmetini de icabet ümmetini de kapsayanlar hakkında da kullanılabilir. İşte burada kasıt her birisi içindir. Hepsi içindir. Biz her bir ümmetten bir şahit çıkartacağız. Ne diyecek bu şahit? Ya Rabbi bunlar iman etti. Bunlar iman etmedi diyecek. Şahitlik edecek. Nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün Abdullah bin Mes'ud'a bana Kur'an oku diyor. ''Ya Resulallah diyor, Kur'an sana nazil olmuşken ben sana nasıl Kur'an okurum?'' diyor. ''Ben Kur'an'ı benden başkasından da dinlemeyi severim.'' diyor. Kur'an her haliyle sevilmek durumundadır. Dinlemesi de hoş, okuması da hoş, ona saygı gösterilmesi de hoş... Ve yaşayan Kur'an olabilmeye çalışmak en hoş. Yaptığını Kur'an'ın emri diye yapacaksın. Yapmadığını Kur'an'ın yasağıdır diye yapmayacaksın. Yani Kur'an'ı Allah'ın murad ettiği gibi birebir yaşayacaksın. Bununla birlikte ayrıca Kur'an'ı dinlemenin de okumanın da Kur'an'ı yaşamanın vermediği bir zevki olduğu muhakkak. Nasıl ki Kur'an okumanın, Kur'an okumakla veya dinlemekle yaşamanın zevkini alamıyorsa, Kur'an'ı yaşadığın zaman, okumadığın ve dinlemediğin zaman da, okuma ve dinlemekte elde edilen zevki alamaz. Onun için birileri der ki, ya önemli olan Kur'an'ı yaşamaktır. Elbette önemli olan Kur'an'ı yaşamaktır, fakat Kur'an'ı okumak da önemlidir. Kur'an'ı dinlemek de önemlidir. Çünkü Cenab-ı Allah böyle diyor. Kur'an'ı okumasan dinlemesen hayata nasıl geçireceksin? Bu budur. Ve iza kur'i el-Kur'an fes temi'u ve ansit'u leallekum turhamun Allah'u Kur'an okunduğu zaman istemi'u onu dinleyin. Ve ansit'u dikkat kesilin kalbiniz, aklınız, fikriniz başka yerde olmaz Ki merhamete nail olasınız. Merhamet olasınız. İşte Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı Cebrail'den alıyor ya. Var mı bunun ötesi? Fakat Abdullah bin Mesud'dan da dinlemek istiyor. Abdullah bin Mesud için ne diyor Aleyhisselatü Vesselam biliyor musunuz? Biliyorsunuz hatırlatalım. Diyor ki her kim Kur'an'ı indiği tazeliği ile dinlemek istiyorsa, okumak istiyorsa, i̇bn um Abdın Umabd'ın kıraatiyle okusun. Onun gibi okusun. Yani Abdullah bin Mesud gibi okusun. <gülüyor> Radıyallahu Teala. Abdullah bin Mesud muhteşem bir sahabi. İlmiyle, ile, imana bağlılığıyla din uğrundaki, akidesi uğrundaki fedakarlıklarıyla e, fevkalade bir sahabi. Müstesna sahabilerden biri. Oku bana diyor, okuyor. Diyor ki Resulullah'a Kur'an okumaya başladım. Nisa suresinden okumaya başladım. Nihayet فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا min كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ şahiden عَلَى هَا اُولَٰي شَه۪يدًا geldim, bu kadar yeter dedi. Başımı kaldırdım, Resulullah'ın gözlerinden yaş akıyordu. Bu huşu, Kur'an'dan bu etkilenmeyi okumak ve dinlemek verir. Yaşamanın elbette zevki ayrıdır. Fakat bunun da zevki büyüktür. Onun için Kur'an'ı okuyacağız da, dinleyeceğiz de, yaşayacağız. <gülüyor> biri diğerinin yerini tutmaz, aksine biri diğerini güçlendirir. Ne kadar çok yaşarsan, Kur'an-ı Kerim'i dinlediğin zaman o kadar kalbin huşu onu yükselir. Tamam. Ne kadar çok dinlersen, anlayarak dinlersen, yaşamana o kadar yansır. Bunlar birbirinden ayrılmaz şeylerdir. İşte diyor baktım diyor Resulullah'ın gözleri yaşarıyordu. Niye? Ben bu ümmetim için şahitlik edeceğim. Ve şahitlik etmek doğru söylemeyi gerektirir. Ümmetim arasında evet aralarında yaşadığım Kendine ilk muhatabım olan ashabım var. Doğru. Hepsi birer yıldız. Fakat onlardan sonra gelecekler de var. Ki onun en büyük derdi ümmetiydi. O dertle muhtemelen gözleri yaşarmıştır. Bir takım ümmetim hakkında ben kendileri kendileri yaşamadıkları şekli söyleyerek, şahitlik edeceğim. Bunun, ona verdiği ağır yükten dolayıdır muhtemelen, gözlerini yaşları aktı. Çünkü, söyle bakalım diyor, فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz zaman, ve seni de bunlara, bunlara, şahit getireceğimiz zaman durum ne olacak? Nasıl olacak? Ne kadar zor olduğunu Resulullah Aleyhisselatü vesselam, idrak ederek gözlerinden yaşatıyor. İşte bu ayet-i kerimeden de anladığımız gibi her bir ümmetten yani Nisa suresindeki ayet-i kerimeden anladığımız, anladığımız üzere buradaki وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ her bir ümmetten bir şahit, minkul ümmetin şahid el Her bir ümmetten bir şahit çıkardığımız zamandan kasıt her bir ümmetin peygamberini kendi ümmeti hakkında şahitlik etmek üzere çıkardığımız zaman. Fa kulna hatu Müşriklere de diyeceğiz ki haydi şirk koşmanıza dair delillerinizi ortaya koyun dediğimizi diyeceğiz. Fa alimu enel hakka o zaman bilecekler ki hak sadece ve sadece Allah'ındır. Ve zallan onum ma kanu ifteru. İşte şirkin en zor tarafı, en hazin sonucu bu. İftira edip uydurdukları da önlerinden kaybolup gidecek. Orada Latlar, Menatlar, hübeller, Uzzalar da olmayacak. Atalar, putlar, dedeler, bilmem neler de olmayacak. Orada sadece Hakka tabi olmak ve hakkın şahitliği olacak. Hak adına şahitlik edenler şahitliği kıymet taşıyacak. Ve haklarında, hak üzere olduklarına dair şahitlik edilenler kurtulabilecek. Bunu belirtiyor. Hazin bir yani kaçınılmaz bir vaka. Kur'an-ı Kerim çok mucizevi bir şekilde bize kıyameti yaşatıyor. Ahireti yaşatıyor. Bunlar olacak diyor. Bunlar olacak. Ona göre ayağınızı denk alın. Ona göre ayağınızı denk alın. Cenab-ı Allah'ın Rahmeti o kadar engin ki, hadis-i şerifte belirtildiği üzere, Allah kulunun tövbesini kabul eder. Mâlem yuğar gır diyor. Yani son nefesini verirken boğazındaki hışırtı gelmeyinceye kadar. O hışırtıya kadar tövbe kabul edilir. O haşırtı geldi mi artık, kul öleceğini, ölmekte olduğunu kesin artık Allah. Dönüş yok. O vakit bunu kabulü, tevbeni kabulü, mevzubahis değil. Onun için Allah'ın rahmetinin elde edilmesinin bir fırsat olduğunu bilecek Müslüman. Bu fırsatı kaçırmamak için elini çabuk tutacak. Elini çabuk tutacak. Lafzan dahi olsa tövbe etmeyi hiçbir zaman dilimizden düşürmeyelim. Tövbe ve istiğfar, müminin dilinden düşmemesi gerekiyor. Peygamber aleyhissalatü selam diyor? Ben bir günde yetmiş veya daha fazla Allah'tan mağfiret dilerim. Bunu kim söylüyor? لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَعْخَرَ مُهَطَبُونَ Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlaması için dediği o yüce zat söylüyor. Ya işte istiğfar ediyoruz, tövbe etmiyoruz veya tövbemizde sebat gösteremiyoruz. İstiğfarın sevabı bile başlı başına bir ecirdir, bir mükafattır. O istiğfarat, istiğfarın ve mükafatı neticesinde Cenab-ı Allah Allah'ın izniyle bir gün gelir ciddi manada günahtan da kaçınır ve nihai tövbe de tahakkuk eder Allah'ın izniyle. Şimdi Cenab-ı Allah buraya kadar müşrikler ile alakalı genel hakikatleri ifade etti. Şimdi onlar arasından ifade ise küfür odaklarından bir küfür odağını odak bir kafiri, küfürde, en derin, çukuru, temsil eden kafirlerden birisini, örneklendirecek. Ve, bu kimsenin sahip olduğu imkanların, onu Allah'ın azabından kurtarmaya yetmeyeceğini, tarihi bir hakikat olarak, ama kıyamete kadar, bütün beşeriyetin önünde bir ibret tablosu olmak üzere zikrediyor. Karun'dan bahsediyoruz. Ayet-i Kerime Karun'dan bize bahsedecek. Bu sure çok enteresandır. Karun'u da anlatacak olduktan sonra Cenab-ı Peygamber'e senin bu dinin sen diyor Mekke'den çıktığın gibi tekrar Mekke'ye muzaffer olarak döneceksin. Karunlar bugün dünyayı istila etse bile, etmiş olsa bile bir gün gelecek. Bu din tıpkı Resulullah'ın Mekke'ye muzaffer olarak döndüğü gibi bu ümmet diniyle yine muzaffer olarak bu dünyaya tekrar egemen olacaktır Allah'ın izniyle. Şu sure öyle muhteşem. Bugün Karun'un en büyük temsilcisi Amerika ve içindeki rokafelleriyle bilmem nesiyle vesairesiyle zenginleridir. Bugünkü karunlar bunlar. Ha, Musa aleyhisselamın dönemindeki karun helak edildiği gibi, siz de servetinizle yerin dibine geçeceksiniz. Gücünüzle, kuvvetinizle, insanlığa böyle cakas satmanızla yerin dibine geçeceksiniz. Ya vazgeçer tövbe edersiniz ya da karunun akıbeti, ey çağdaş karunlar sizi bekliyor. Bunun başka yolu yok. Ayet-i kerimeleri ibretle okuyalım. Es'ad billah. İn Karun kana min kavmi Musa fabaga aleyhim. Gerçek şu ki Karun Musa'nın kavmindendi. Fakat onlara onlara karşı azdı. Azgınlık etti. Musa'nın kavminden olması onun yolundan olmasını gerektirmiyor. Buna karşılık Mümin Suresinde inşallah gelecek Firavun kavminden birisi iman edecek ve Musa Aleyhisselam'ı müdafaa edeceğini göreceğiz. İman müstesna bir hadise. Müstesna bir hadise. İman yanında hiçbir yakınlığın hiçbir uzaklaştırıcı sebebin esamesi okunmaz iman bağı tek başına bağ olarak yeter bütün bağlardan daha üstündür küfür de her türlü bağı koparmak için yeter enteresan bir, böyle bir. iman küfür zıt şeyler Musa'nın kavmindendi ama onlardan değildi onlardan olsaydı onlara baş kaldırmazdı onlara karşı azgınlık etmezdi onlara karşı bağ'i etmezdi. Büyüklenmezdi. Kendisini yüksekte görmezdi. Onları ufak, küçük, ezilmeye mahkum, ezilmeye hak edenler, küçük görülmeyi hak edenler olarak görmezdi. Hem biz ona ve a'teynahu minel kunuzi ma inna mafatihahu letenû'u bil usbeti'u lil kuvve Enteresan değil mi? Hem Kafir diyor onlara karşı azgınlık etti etti diyor. Hem de neler verdiğine bir bakın. Ve ateynahu min el Biz ona öyle hazineler vermiştik ki. Ma inname fatihu O hazinelerin anahtarları. La bil usba ilul kuvva. Güçlü kuvvetli kimselerin taşıyamayacağı kadar ağır gelirdi. Güçlü kuvvetli kimselere bile sırf o anahtarlara hazineleri değil ha. O anahtarları taşımak bile ağır gelirdi. <gülüyor> Ama kavmi yine onu ona öğüt vererek ona gerekli hatırlatmalarda bulunuyor. İz kâle lehu kavmuhu la tefrah. Kavmi ona ey Karun şımarma Şımarma. Yani senin sahip olduğun bu varlığı sana veren Cenab-ı Allah'tır. Peki niçin şımarma diyorlar? İnne Allah la yuhibbul ferihin. Çünkü süpersiz Allah şımaranları sevmez. Sevmez. Şımarık ne demek burada? Yani İçinde bulunduğu hali unat unutan ve bundan dolayı ey ben neymişim be diye ne oldum delisi olandır. Ölçüyü kaçırıyor artık. Hiçbir şeyi olduğu gibi göremez. Hiçbir şeyi olduğu gibi değerlendiremez. Ve bu hakikati gören kavminden olanlar ona gerçekten işine yarayacak, uyması halinde kendisini kurtaracak öğütler veriyorlar. <gülüyor> Bak ne güzel diyorlar Allah sana bu kadar imkan vermiş Allah'ın sana vermiş olduğu Bu imkanlarla Ahiret yurdunu ara Ahiret yurdunu ara Bunlar büyük bir fırsat Büyük bir imkan allah Teala'nın kimseye vermediği Kadarını sana verdi Zekatını ver Muhtaçlara ver İhtiyaç sahiplerini gözet. Allah yolunda cihad için harca. Şunu yap, bunu yap kısacası. Ve harcamalarınla ahiret yurdunu ara. Burada, bakın mal tarafsız bir şeydir. Mal nötrdür. Malın kıymeti veya azap vesilesi olması onu kullanana bağlıdır. Nasıl kullanırsa sahibi mal öyledir. Onun icraat selam özetle ne diyor? Niye malus salihir racul-i salih. Salih mal yani helalinden kazanılmış mal. Zulüm bulaştırılmamış. Haksızlık yapılarak kazanılmamış. Nahak yollardan, hak olmayan yollardan kazanılmamış mal salih insana ne güzel yakışır. Çünkü salih insan o malı helalinden kazandığı gibi Allah'ın emrettiği gibi harcar. Ebrettiği gibi harcar. Bunlar da ona diyorlar ki Allah'ın sana verdikleriyle ahiret yurdunu ara. Ve latentse nasibek yeminet dünya, dünyadan sakın payını da unutma. Yani Allahü Teala'nın dünyadan sana verdiği bir pay var. Bunun bir de bir manası daha var. Allahu alem. Dünyadan ki payın insanın payı nedir? Sadece dünyalık mıdır? Hayır. Hayır ve şer de dünyadan paydır. Dünyada elde ediyoruz bunları. Yani dünyada ahirette işi ne arayacak? İşler yapmayı unutma. Tamam dünyayı yaşa. Doğru. Ama dünya ahireti imar ettiği kadar değerlidir. Dünyada ahireti ne kadar imar edebilirseniz dünya o kadar kıymetli. Öbür